Merhaba ya Nour Ayni, merhaba. Merhaba, Jadda Hüseyin, merhaba. Ya Habibi, ya Muhammed, merhaba. Ya İmâm Al-Qibleteyni, merhaba. A'udhu billahi al-alim min ashşeytanirragim. Rabbi a'udhu bika amin hamazat al-şeyyatîn. Ve a'udhu bika Rab'in yahhtırın. Bismillahirrahmanirrahim. Fehil yınzurun eyle saatte inti ati ombğtete, fqd jaa aşratı ha, fana lhom da jaa atum zikrâhım sâdık Allahı Allah bil Qurânı alağzîm ve hamdüllâh Rabbı lalâmın şahif Rûlallahi alhiyy alquyûm. Hâsıl ntokum bilhiyy alquyûm, lâdî lâ imût abdâ ve dıfât uan kumşu ve lâ kuwte lâ abla alâhi alâj alağzîm. Kıyamet alametleri ile ilgili dersimizden, Diccalla ilgili. Bölümdeyiz. Bu derse Deccal'ın şekli şemali ve fitneleri hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Rabbim cümlemizi ve bizden gelecekleri onun şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şeriflerde tabi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 Öyle şeyler yakışmıyor demektir. Tekcal aynı öyle olacak diyor. Ben de görünce kitapta baktım öyle hatırladım tabii. Eskiden böyle bir şeyler yoktu. Şimdi böyle sivriltiyorlar saçlarını. Şey gibi duruyor sanki e, çivi gibi. Öyle olacak. Efendim gözleri ayıplı. Tabii hadis-i şeriflerde hadis-i -şerif sağ gözü şöyle sol gözü böyle biraz rivayetler farklı ve muhtelif ve fazla. E, bu itibarla eee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 Bunlar önümüze daha ziyade, vuzuğa kavuşur. Bu mel'un ilahlık taslayacak. Onca için Rasulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem inne rabbekum leyse bi'aver Teccal'ın gözleri ayıplıdır diyor. Sizin Rabbiniz de böyle bir ayıp olmaz. Sen nasıl ilahım diyorsun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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Burak gibi sanki. Burak ne yapıyordu? Gözünün uzandığı en ucra köşeye adımını attığı gibi deccalın merkebi de en uzak nereye görüyor ayağını oraya atacak. E tabi yani adam 7 senede bütün dünyayı mahvedecek, fitneye boğacak yani. Öbür eşekle olacak iş mi? Normal giderse. Nereye gidecek? Buradan bizim köye kadar gidene kadar kıyamet kopar. Ondan sonra hadis-i şerifte öyle buyuruyor. İbn-i Ebi Şeyber rivat ediyor. يَهْرُجُدْ <gülüyor> دَجَّالَ عَلٰى حِمَارُ رِجْسٌ عَلٰى Deccal bir merkep üzerinde çıkacak diyor. Pislik üzere pislik diyor. Tabi altındaki eşek ondan hayırlıdır ayrı dava. Ama şey de murdar bir mahluk. Değişik bir mahluk yani. Normal şimdiki eşeklerden değil.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 eliyle bulutlara uzanacak güneşi batacakken güneş batmadan batıya ondan evvel güneşten evvel gidecek Allah Allah topuklarına kadar denize en derin yere kadar topuklarına kadar dence atılacak oraya kadar üstte kalabilecek vesaire hadis-i şerifler böylece devam edip gidecek bir kaç hafta içerisinde tabi bu konuyu da derleriz toparlarız Allah'ın izniyle ancak sizce de tabii çok yormak istemiyorum. Bir buçuk saat, iki saat kadar konuşuyorum, konuşuyor. Üç saat, dört saat de konuşuluyor. Fakat ondan sonra bir sıkıntı gelebiliyor, havasızlık vesaire. Tabii herkes efendim özürlü olan insanlara o hesapla biraz orta gitmekte fayda var. Ne yapalım? Devam edilince bereket olur inşallah. O bakımdan çok uzatmak efendim uygun görünmüyor.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 Tabii fitnesi büyük. Şimdi geliyor bir ırmağa. Irmak akıyor. Şimdi adam sahte peygamberlerden bahsediyordum size evvelki derslerde. E şimdi diyorlar adama ki senin bir mucizen var mı? Denmez haşa. Şu anda bir insanı deyse ki ben peygamberim. O, sen ona desen ki efendim bir mucizen var mı? Bakalım göster falan. Öyle mucize isteyen de kafir olur. Çünkü neden? Neden?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 Ne dedik? Hazreti Mehdi'ye 3000 melek geldiği gibi Deccal'a ne gelecek? E şeytanlar, bu şeytanlar ne diyecekler ona? İstiin bi'l alamâtul. Ne istiyorsan biz sana yardımcı oluruz. E şeytanın hünerleri yok mu? E, var. Şeytan şimdi göz açıp kapayıncaya kadar zamanda nasıl Cebrail Aleyhisselam Mars'tan buraya iniyor? Şeytan da istediğimi doğudan batıya bir anda tık diye e, uçuyor. Şeytan da böyle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 Üdğil ellezî yüsammîl cenne fevennâr. Onun cennet dediği ırmağa giren cehenneme girdi. Ve men udğil ellezî yüsammîhennâr fev el Cehennem dediği ırmağa giren cennete girdi. Bu imtihan zor. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor. Le'ne'alemu bimâ mâd daccâli minhu. Ben de hünerlerini ondan iyi bilirim diyor. Allah bana bildiriyor celle celâluhu. Mâûnehrân yecriyân.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 Sema ined rakelik ve ahi minkum, ey benim ümmetim, içinizden kim o zamana yetişirse, fal yeti nehre, aldiri yerahunarın, fal yumydz, thumal yutatır aseuf, fal yeshrb, fein neumaun Kim içinizden bu duruma ıı, karşı karşıya gelirse, o ateş gibi kaynayan ateş gibi görünen ırmağı hemen dalsın diyor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 Çocuklara diyor ki, acıyorum size. Niye? E babanız sakallı, ananız şarşaflı olduğuna göre siz de büyüyünce böyle olursunuz. Acıyorum size. E tabii ki bizimki de dedi ona ki, ben hiç acımıyorum size. <gülüyor> o da uygun bir cevap olarak düştü. Ben dedim ne dalaşıyorsun, bırak. Ya içkili yere git gitmiyor. E git başka yere gitmiyor. Gelmiş Müslümanlar, herkes kapalı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 bu deccallık çoktan yürürlüktedir. Bu deccallık milleti sarıyor. Ama tabi esas deccalın fitnesi önümüzde büyük. Ama şimdiden dikkatli olun. Şimdi de ya o deccal çıkana kadar hoca senin de dediğine göre zaten 160-200 sene hiç bana uğramaz, bana ne? Diyorsun ama öncesinde deccallar var. ''Ela inne beyne yedi saati'' ''Decacile'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı? Kıyametin öncesinde çok deccallar var. Bazı hadislerde 30 küsur olarak sayılıyor. Elavumul <gülüyor> eymetul mudillun. Onları tarif ederken saptırıcı önderler, şaşırtıcı liderler. İnsanları haktan ayırıp batıla yönlendiren yöneticiler. Adama değil mi? Avrupa Birliği'ni kavurlarla birleşmeyi cennet gibi gösterirler, Müslümanlarla birleşmeyi cehennem gibi gösterirler. Her şeyi ters, Bak her mesele ters olur. Onun için dikkat edeceksin. Neresi cennet, neresi cehennem? Öyle mi? Kavurlar cehennem, kavurlarla birleşmek cehennem, onlar gibi olmak, onlara benzemek cehennem. Ama millete nasıl gösteriliyor?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 ben de diyorum, döndüm dedim diyor e peki madem sen İslam İslam'a inanmıyordun İslam'ın nişanlarını beğenmiyordun efendim ne gittin Mekke'ye de orada tünelde de ölecektin de millet de seni şehit oldu zannedecekti dedim diyor işte şikayet ederim seni bilmem ne etmeyeninde dedim diyor ondan sonra <gülüyor> konu kapandı diyor yani e şimdi adam aman diyor Arabistan gibi olur e ne olacak Arabistan ne var Arabistan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 bana deccal bir şey yapamaz deccal çıksa adamı mahvederim falan böyle de konuşmak bir müslümana ha? yakışmaz hani şimdi adam şeytan bana bir şey yapamaz deyip duruyormuş da efendi haserimiz çok anlatırdı ee, şeytan da demiş şundan bir görüşelim ya hep görüşüyoruz zaten de herif esir almış şeytan da herifin haberi yok şeytan esir oldun lan. demiş neyse şey? sen demiş sen misin o falan kim için sen ya falan e, sen demiyorsun şeytan bana ben şeytanım demiş hadi ya falan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 Müslim rivayetine ma'u jibâ hubz ve lahm ve nehrun minmâ Etten, ekmekli etten dağlar var. Yanında sulardan ırmaklar, su ırmakları var. Çok hadis-i şerifler. Ma'u <gülüyor> t ve şarap. Yiyecekler var, içecekler var. Ma'u mislül cenneti ve nar. <gülüyor> Cennet gibi, cehennem gibi efendim yanında örnekler var. İbn-i Mesud'den rivayette. Ma'u cevelun minmerak, çorbadan. Efendim etli çorbadan.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 Acaba hakiki midir bunlar yoksa göz gözboğacılık gibi bir hayal ürünü müdür diye. Burada ihtilaf var. Ben tabii ikisini de söylemek durumundayım. Alimlerin görüşlerini e, söylüyorum. Muhire İbn Şurbe sahabeden radıyallahu an Buhari ve Müslim hadisinde buyuruyor ki "Ükfurumü'ş-şâlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anı Ben diyor Deccalı Resulullah'a çok sorardım sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal konusunu çok sorduğum zaman fekale ve mâ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 bu kadar sahih kaynaklarda geçen hadis-i şeriflere de acaba dediğin zaman e sen Rasulullah'ın zamanında olsan sallallahu aleyhi ve sellem seni ne yapar Hazreti Ömer'in eline bir düşecektin sen yani. Sana bir farukluğunu gösterirdi yani. Bir de giderdin ona sarardı. Ya Ömer ne oldu? Mâ zâkâle âlifâ. Münafıkların işini allah Teala anlatıyor. Münafıklar. Estaûdübillah. Ve minum. ويلك حتى اذا خرجوا من قالوا للذين العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم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 kura Bu nasıl bir şey yani? Buna inandın mı sen? Dediğin zaman ne yaparsana? İşte. Gel inandırayım seni de. <gülüyor> Niçin? Müslümansan inanacaksın. Öyle ne dedi ya? Bu nasıl iş ya? Demeyeceksin. Munafık mısın sen? Efendim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o muhira hazretlerine yani sana ne zararı olur dedi. Ya Resulullah işte yani sahabe nasıl inanmışlar ki diyorum. Bak bu Buhari Müslim'de bu. Yani diyor ki işte ekmekten daha var yanında millet aç kalacak. Yani zor oyunu bozar mı? Ben de bozulur muyum? Yani korkuyorum ne yapacağız falan. İşte iman bunu gerektirir. Yoksa ben burada hikaye dinliyorum, korku filmi izliyorum gibi sohbet dinlenmez. O zaman buyurdu ki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 Böyle bir say üç kere o barış yapacak. Ve tenavelu tair min elcav ve işvihi fi şemsı şey ya havadan diyor kuşu kapacak güneşte de pişirecek hemen böyle bir artık yaratık. Innu huzeyfara ziyalan hadisinde innu yahuul bahra fil yom <gülüyor> thalata xalzat. Günde üç kere denize dalıyor, levlu De, derin yerler topuna geliyor, gelmiyor bile. Ve ihdade yatta bir eli öbür elinden uzun. Feymüddüttaviyle filbahar uzun elini denize sarkıtıyor, febluğu o dibini buluyor denize. Feyuçurcümül elhinten istediği balığı çıkarıyor. Bunlar fitneleri. Daha ne fitneleri ne fitneleri.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 Eunderline cin inallahu Allah ilmi diyor milletin kalbinden söküp almaz hocalar gece alim yatıp da sabaha cahil olarak kalkmaz velakin Allah ilmi alimleri öldürerek alır hatta ezelen kalemin âlim kalmadığı zaman ne kadar insanlar cahil adamları lider seçerler fesulufu fevte bi gayri onlara sorarlar onlar da bilgisizce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 e raite, imbagastu, lakin abakı ve bagastu e ümmeki, etişedü enirabbu ke. Şu adam gelecek? Anan baban var mı? Yok, öldü mü öldü? Ne kadar oldu? On sene, yirmi sene oldu. Ben sana ananı babanı dirilteceğim. İnanacak mısın? Ben senin Rabbin olduğuma? Hadi git içine. Yapamazsın ya. Ne yapamam ya? Fakülte am. Tamam, iddialar. İnan, inancam tamam. Anan babamı dirilt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 Fekulenle o bir de gelmekle de kalmıyor. Diyorlar ona ki ya büne yettebiu fe inne evladım yavrum yapma bak Rabbin artık görünmeye başladı. Rabbin açığa çıktı. Rabbine inen Görüyormusun? Fettebiu <gülüyor> <gülüyor> o da efendim ona uyacak. Millet Allah Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki ve innekum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 Müslümanlar da o kadar cahil olursa durum bu. Onun için Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh buyurdular ki: "Levhara ceccalu fi zamani larmatü sibyane bil hazfi." Ey sahabe-i kiram, Deccal sizin zamanınızda çıksa kimsenin ona uyması bir yana sizin bu Medine'nin sabisi biran çocukları ona taş atar da kovalar. Hadi git işine. Amin sübhane rabbil aliyil ve'l hamdulillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursilil muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme innâne seelüke al-Cenneh ve ne'ûzu bike minel nâr Allahümme innâne seelüke al-Cenneh ne'ûzu bike minel nâr Allahümme innâne seelüke al-Cenneh ma qarrabbe ileyâ min qavlimu amel ne'ûzu bike minel nâr ma qarrabbe ileyâ min qavlimu amel Amin. Allahümme innâne seelüke min khayr ma seheleke min nebiyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem نعود بك من شر مشعاعك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اننا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم Hayi lena min amrini raşida. <gülüyor> Allahumma inna na'udzu min adab jahannam. <gülüyor> na'udzu bika min sharri fitnetil masiihid dajjal. <gülüyor> na'udzu bika min fitnetil mahya wal mamat. <gülüyor> na'udzu bika min adabil qabr. Wa na'udzu bika minil ma'sami mal Ya rahmanir rahim, ya arhamir rahimin, ya arhamir rahimin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. İ olan imanımız hürmedine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 borçlarımıza edalar ihsan eyle fakirlerini hazine-i gaybden helandan merzuk eyleyip haramlardan şüphelerden beri eyle amin diyendilerini acı hemdele azad eyle bizden evvel ölmüş cemaatlerimize sevdiklerimize yakınlarımıza gırgı gırgı, rahmet eyle kabirle, nur eyle ruhleri için bu cemaatlerimize bir defa gelip iman ile ölmüş kabirde hediye bekleyen kardeşlerimiz ervah için buyurun bir kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem hamd Amnu ve Bu sohbetimiz, sohbet cemaatimizin hep ruhlarına ulaştır. İhsal ile Amin. Amin ya Rabbi. Özellikle sohbet cemaatimiz olmaz fakat ta Adem Aleyhisselam'a kadar geçmişlerimiz, ecdadı, ceddatımız, dedeler, neler demiz, imanla ölenlerin ruhlarına hediye gönderiyoruz. Buyurun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem Amnû ve Rasûlû Hediyemizi ulaştır. Hepsini memnun eyle. Amin. Bu aleyk Cuma gecesinde mesrur eyle. Rablen razı olun Riyadul Cenan eyle. Amin. Azabı olanların azaplarını bu şahadetler ümmetle cuma gecesi bereket ne defrafı izale eyle. Hem bizler de son nefeste nasip olmak için bir dakika buyurun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelime şahadetlemiz dünya ahiret tayırma, ehlinden ayırma, bununla yaşayı bölmek nasip eyle.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 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ İlâh şerefü nebi Muhammed sallallahu te'ala وَالِي وَاصْحَابِ مَشَاخِنَا كَافَ وَلَا الرَّفْهَنَ دِي بَبَمُزْ خَاصَ وَلَا اَرْوَانِ وَعَمْوَاتِ نَعْوَاتِ حَضْرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم